فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَبْرِيلَ عَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا Ey Peygamber! Eşlerinizi boşayacağınız vakit, onların iddetlerini dikkate alarak boşayın. Ve iddeti dikkatle sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten, özellikle,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 Bundan sonra yeni bir durum meydana getirir. Fe irabalagn ajalahum fa amsikuhum bima'ruf aw fariquhun bima'ruf. Wa ashhidu dawai'l wa aqimu ash-shahadate lillah. Dhalikum yu'azbu bihi man kana yu'minu akhir.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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن انتبتن ان انتبتن عدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال اجللهن ان يضعن حملهن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 Onun mükafatını arttırır, ecrini bol bol verir. Eskinuhum men haytusakantum min wicdikum ve la tuduhunna li tudayiqu ve in kunn ulati hamlin fa asiqu alehim hatta yudan hamlahum فَاِنْ <gülüyor> <gülüyor> Boşadığınız eşlerinizi, imkanlarınız nispetinde, oturduğunuz meskenlerin bir bölümünde, iddetlerini tamamlayıncaya kadar oturtun. Onlar üzerinde,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 ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 Allah böyle kuluna gerçekten pek güzel nasip ihsan eder. Allah'u lezî khalaqa seba' semâvâtin ve minel ardı mitlehun yâtenezzelul amru beynahunne lite'lemû ennallâhâ alâ kulli şeyin kadîr lite'lemû ennallâhâ alâ kulli